bugünkü programımızın destekçisi Fatma Öze teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, e, bugün konumuz Suruç olayından hareketle e, güvenlik. E, önce Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hocamıza bağlanacağız. Stüdyomuzda Murat Papuç arkadaşımız var. Kendisi güvenlik, acil durum, özel güvenlik danışmanı, aynı zamanda güvenlik yönetişimi konusunda da uzman bir arkadaşımız. Hoş geldiniz Murat teşekkür ediyorum, Merhabalar. Efendim, teşekkür ederim. Evet. E, hem Miktat Hoca'dan hem de e, Murat arkadaşımızdan e, bilgiler alacağız ve e, bu e, olayların tabii ki siyasi kısmına e, girmemek için de özel bir gayret göstereceğiz. Değil mi? Yani Suriye politikası vesaire Açık Radyo'nun özellikle e, Açık Gazete programının ee, ...konusu olduğu için ve üzerinde de tabii ki e, herkesin konuştuğu bir konu olduğu için... ...biz mümkün olduğu kadar e, Türkiye'nin dış politikası, hükümetin Suriye e, siyaseti üzerine çok fazla konuşmayı düşünmüyoruz. Biz esas itibariyle e, güvenlik açısından, acil durum açısından... E, ...ne gösteriyor... ...olay e, neyi gösteriyor... ...bize neleri hatırlatıyor... ...biraz da geçmişe giderek... ele alacağız herhalde değil mi Murat evet, Bey? Evet benzer olaylarla karşılaştırma yaparak... Evet. sonuç çıkartmaya çalışacağız. Çalışacağız evet çünkü bu tür benzer olaylarda e, ...özellikle... ...son dönemde... E, ...çok sıkça meydana gelmeye başladı. E, Miktat Hoca... ...merhabalar... T ...telefon hattımızdasınız herhalde... Ha değilmiş pardon evet e, daha bağlanmamışız herhalde şimdi bağlanacağız evet e, Murat Bey e, kısaca kendinizden bahseder misiniz siz e, konuyla ilgili eğitimler veriyorsunuz e, nerelerde eğitim veriyorsunuz hangi üniversitelerde ben e, bir iki vakıf üniversitesinde acil durma afet programları dersleri verdim eski bir askerim. Ha konuya ilgim 1999 depremine aktif olarak katılınca başladı Birçoğumuzda olduğu gibi. Evet. <gülüyor> Tabii biz güvenlik uzmanı da değiliz. Deprem uzmanı da değiliz ama yani birçoğumuz öyle girdik alana. Evet. Çok travmatik deneyimler yaşadık. yani Bu 99 depreminde. Tabii devlet kurumları olarak baktığımız zaman hazırlık mıydı, değil miydi tartışmaları halen sürüyor. Evet. Genel olarak toplamda Toplumun ve devletin kurumlarının o günden bugüne kadar ne kadar de dönüştü, değişti ayrı bir şey ama şeyin değiştiği çok belli. Toplumda duyarlılık daha fazla. Evet. Ee, bu Hemen af... Miktat Hoca'yı da katalım tabii mı ki, tabii sohbetimize? Ki. Miktat Hoca merhabalar. Merhaba. Evet, Merhaba. E, e, şu anda stüdyoda Murat Papuç arkadaşımızla birlikteyiz. Ee, Miktat Hoca ee, Evet yani Suruç'tan hareketle e, Başta da Söyledim e, işin tabii ki Hükümet politikası Suriye siyaseti Vesaire e, bu alanlara Girmeden e, Acil durum kriz Yönetimi güvenlik Yönetişimi üzerinde e, Üçümüz bir e, Sohbet yapabiliriz diye Düşünüyoruz e, Sizde çünkü olaya en aktif tepki veren insanlardan birisi oldunuz. Hemen Twitter'da nelerin yanlış gittiğine ilişkin e, açıklamalarda bulundunuz. Buradan başlayalım mı Miktat Hoca? Yani e, Twitter yani, mesajlarınızdan tabii. hemen başlayabiliriz. Evet. Yani ben olaya tabii afet yönetimi olarak bakıyorum. Yani terör de bir insan kaynaklı afet olarak bizim afet yönetim literatüründe yer alıyor. Evet. Olaya bakış açımız, penceremiz buradan. Böyle bakınca tabii Türkiye'de farklı oluyor. Yani. Çünkü Türkiye'de şu ana kadar terör, yani sadece bir güvenlik. Yani o da güvenliğin yap tabii onda bir ön kısmı var. Zarar, risk azaltma işte istihbarat vesaire ama bizim gördüğümüz kısmımız sadece güvenlik. Yani o anda Afet anındaki yapılanlar olarak biz görüyoruz. Tabii uzmanlar arkasını daha iyi bilir. Ve o görülenler arasında bir tanesi de hemen bakanların vesairenin oraya gitmesi gibi bazı şeyler var. Yani evet. hep yanlış olduğunu söylediğiniz Şimdi de aynı problem oluyor. Aynı anda bütün bakanların e, protokolün oraya yığılması e, Türkiye'de böyle devlet nerede demesinler diye. Işte, sanki devlet görevini yapıyormuş gibi bir anlayış bir beklentiyle olan bir olay. Şimdi Afet yönetiminde biz olayları stratejik, taktiksel ve operasyonel diye üçe ayırıyoruz. Kurum ve kuruluşları yapılacak işleri. Bu bakanlar siyasetçiler, stratejik seviyedeki insanlardı. Bunlar ...politikalar düzenlerler, işte kanunlar çıkarırlar vesaire. Bu vali kaymakamlar da taktikseldir. Ama buradaki arazide çalışan, işte güvenlik, bir olay yeri, kriminal çalışma yapanlar da operasyon insanlardır. Şimdi bakanların gidip de operasyon insanların işine karışması, orada bulunması bile... ...çoğu zaman işleri aksatan, sıkıntı yaratan bir problem olarak dünyada kabul ediliyor... O yüzden böyle akut zamanlarda bu tür insanlar bu tür bölgelere gitmez. Gitse de hastane varlıkta kalır. Yani tam sıcak olay mağarına gitmez. Bir de Sen onlar gitmeye gitmez, kalktıkları gitmez. zaman özel e, güvenlik önlemleri alınıyor. Bölge e, insanlardan özel, özellikle de orada e, krizi önlemeye çalışan, aktif olarak önlemeye çalışan e, insanlardan temizleniyor falan. İşte bu en son örneğini Soma'da görmüştük. Soma'da başbakan geldi şu, şu diye. mantığı evet. evet. Yani bu bir yanlış bir mantık işte ben onları anlatmaya çalıştım yani bu yanlıştır. Bir kere bu afet yönetimi şeklinde ele alınması lazım bunlar işte zarar risk azaltması hazırlığı müdahale tamam görüyoruz ama bunun bir iyileştirmesi yani bu mantıkla daha kapsamlı ele alınmak gerekir diye anlatmaya çalıştım. Bir de bu işte protokolün orada o anda gidip vali kaymakam herkesi meşgul etmeleri. Bunun bir faydasının yararı olmadığını Yani halkta bunun yan, beklentisi yanlış Yapılan hareketle yanlış Bir de benim yanlış gördüğüm şey e, ilde ve başbakanlıkta Kriz merkezleri kurulmasıydı Evet bunu biraz açar mısınız? Başbakanlıkta hemen bir kriz merkezi Oluşturulduğu söylendi Bu neden yanlıştır? Çünkü bu kriz merkezleri Zaten çıkarıldı yönetilmiş kanunlardan Kriz merkezi diye bir şey kalmadı Türkiye'de 99 depreminden sonra Zaten Türkiye'nin probleminin kriz merkezleri, kriz komiteleri, kriz masaları olduğu anlaşıldı. Çünkü hiç olaya kadar bir şey yapma. Olay olduktan sonra bir merkez kurul filan öyle ölmüş kalan kalmış. Yapacak fazla bir şey yok yani insan canını ve malını kurtarmak için sadece yara sarma ya kalan bir iş var bu. Yani bu kriz sadece kriz yönetimi mantığının yanlış olduğunu anladık diye ben düşünüyordum. Ve bunun yerine de afet yönetim merkezleri kuruldu. Evet. Yani i̇llerde afet yönetim merkezleri vardır afetlerde. Ve bütün kurumlarda da işte bakanlıklarda ve diğer bütün kurumlarda da afet yönetim merkezi vardır. Yani başbakanlıkta, başbakanlık afet yönetim merkezi vardır. Yani böyle kriz anlarında e, toplanıp ki bu adamlar daha önce de toplanıyorlar bu konuları çalışma yapıyorlar. Ama böyle bir durumda da yine toplanıp çalışmaları için. Şimdi bunu unutup görmeden ya ne bileyim hadi yani herhalde yeni e, provokatlar gidip çok de, Türkiye'de sikrasyon var. Bu kanallardan yönetmekten haberi yok. Yani adam eski alışkanlıklarla bildiğimiz ezbere dayalı olarak anında kriz merkezi kurduğum filan diyor. Aslında afet yönetim merkezlerini devreye sokması lazım. Orada koordinasyonu sağlayacak ne oluyor ne gidiyor gibi. Ama bunlar tamamen yani sanki kağıt üzerinde kalmış. Yani hiç böyle bir şey yapılmamış Türkiye'de. Ee, yokmuş gibi. Yine eski şey kafayla eski alışkanlıklara işte il yönetim, il afet yönetim merkezi çalışacağına e, kriz merkezi kurulduğum filan diyor. Aslında bu tür şeyler yani küçük trafik kazasından büyük terör hareketlerine kadar birçok olayda da bu Afet Yönetim Merkezi'nin çalıştırılması gerekir. Yani ille de çok büyük deprem olduğu zaman bu çalışması gerekmez. yani Aslında bu tür olayları da bu merkezin kullanılması gerekiyor. Yani terörde kriz merkezi afette depremde Afet Yönetim Merkezi gibi böyle bir sürü merkez olmaz. Ama işte bu, bu, bu bunlar kuruluyor, kağıt üzerinde yapılıyor ama maalesef uygulamada sıkıntılar var işte. Ben onları vurgulamak istedim. Yani bu çünkü onlar falan da başladı. Kriz Yönetim Merkezi kuruldu. Anne güzel falan. Ki aslında böyle merkezin kurulması o andan itibaren yani şey ifadesi et fazla bir şey ifade etmiyor. Yani sadece koordinasyon amaçlı bir merkez bunlar. İşte bu da yanlıştı. Yani bu bu yanlışları ezberlerden bir türlü kurtulamıyoruz. Evet, bu e, afadın görev tanımları içinde e, terör hareketleri var mı? Var. Afad'ın kanunu var 5902'de. Ama bunun şeyi e, nedir o? o işte o merkez kurulduğu zaman yani Af başbakanlık, afet yönetim merkezi ona başkanlık yapan kişi o zaman İçişleri İş Bakanı oluyor. Evet. Yani şey, başkan şeye göre değişiyor yani afetin cinsine göre e, ama aynı merkez, aynı yer, aynı insanlar sekreteryası ve başkanın yönetimi de şey yapabiliyor. Mesela bu işte ilk e, bu göç hareketlerinden tutun da sağlık ilgili bir şeyde sağlık bakanlığı var. Ne bileyim değişik şeylerde değişik bakanlıkla mesela taşkın serlerde su ve işte çevre şey su orman bakanlığı. Orman bakanlığı ve yani, çevre bakanlığı. Yani, böyle şeyler var yani bunlar şey olmuş yani bunlar belirlenmiş yani kim buna liderlik yapacak o anda yani yönetim şey. Sekreter bu işin AFAD başkanlığı yapıyor ama başkan olaya göre değişebiliyor bu merkezde. Evet 20 Temmuz tarihli e tweetlerinizden bir tanesi de böyle. Ee, kanun çıkıyor ama kafalar aynı. Ee, evet, değişmedi evet, aynı. Yani şey, diyorsunuz. Yani alttaki kültür oluşmuş değil yani henüz bizde. Yani o bilgi birikimi kültür yok. böyle tamamen müdahale odaklı gidiyoruz. Eski kafa. Evet. Yani bir şey yapmayan gel yat vurdum duymazlık vakası ki şu anda deprem için İstanbul durum aynı. Her olaydan sonra da bunu evet. konuşuyoruz. Şimdi Murat arkadaşımızın da söyleyecekleri var Miktat Hocam. Ee, ona biraz söz vermek istiyorum. Ee, Miktat Hocam merhabalar. Ee, merhabalar e, Bey. Her ne kadar e, programın içeriğine nedeniyle siyasi gündeme değinmeyeceğiz desek bile e, bu bakanların stratejik düzeyde ziyaretleriyle ilgili bir vurgu yapmıştık. Evet. E, bu stratejik e, bir e, müdahili herhalde bu hassas dönemde toplumda beklediği için yapılıyor. Yoksa evet. bakanlıklar ve diğer kurumlar bu silsile ve mekanizmaların ne, nasıl işleyeceğini çok iyi biliyorlar. Bunun örneğini Soma'da da yaşamıştık. E, literatüre çok katkınız olduğu için biliyorum. Ben yakından takip ediyorum. Yüzce tanışma şansımız olmadı ama e, bu gibi sessiz dönemde geçmişte benzer bir toplumda infial yaratan bir bombalama olayını geçmişe baktığımız zaman o günden bugüne kadar ne değişti dediğimizde bir değişiklik yok. Büyük ihtimalle bundan sonra, bundan sonraki ilk olayda ee, ...ne yapılacağız, ne yapılacak diye bir arayış var toplumda. Bunun siyasi düzlemden bağımsız tartışmak da biraz karşılıksız geliyor. Ben söylediklerinizi desteklemek anlamında söylüyorum. Anladım ama ee, işte onu, onu mecliste yapmaları gerekiyor. Yani. Evet, tabii evet. ...seviyede Şimdi, Alan, alanda değil tabii. Evet. Mevcut, mevcut hükümetin koalisyon döneminde ciddi bir boşluk olduğu görüntüsünü... ...devlet kurumlarıyla ayakta gibi bir görüntü vermek ihtiyacı var. Herhalde bunu evet. sürekleştirmeye çalışıyorlar. Bu da bütün kurumları da donuk hale getiriyor. Şimdi çok benzetmek doğru olur mu bilmiyorum ama bir bombalama ve patlama olayı nedeniyle çok insanın öldüğü ve yine afatın, e, ve afet acil durum ve afet yönetiminin ilgi sahasına giren yakın bir örnek ne kadar doğru bir örnek bilemiyorum. Afyon'da bir patlama oldu. Mayın, mayın deposunda e, askeri depoda. Onun da doğal bir patlama değil de dışarıdan bir müdahale olabileceği ima nedeniyle e, o gözle bakmıştım ben asker kökenli olduğum için. Benzer bir olayla karşılaştırdığımızda yani benzerlikleri çokken kurumların işleyişiyle değil de ciddi sıkıntılar olduğu ortaya çıkıyor. Evet yani e dil ve fikir birliği yok yani bu konuda bir fikir birliği yok Türkiye'de. Her kurum kendi görneklerine göre davranıyor. E Biraz durum bu yani ne yapacağız bilmiyorum. Biz sadece o işte söyleyip bilgilendiririz yani bu böyledir. Doğrusu budur. Evet. Belki bir birikim, belki bir şey olur. Belli bir zaman sonra bir değişiklik yarap olur. Evet. Diye umuyoruz. Gürkan Bey ile program öncesinde konuşurken ilk sohbetimiz bütün toplumda bu gibi olaylarda devlet nerede diye bir sorusu soru üzerine. Evet. Siz de programa bağlanır bağlamaz böyle söyleyince birbirimize gülümsedik ama acı bir gülümseme bu. Toplumdaki ihtiyaç böyle olduğu sürece de herhalde duyar, daha da duyarsızlaşıyoruz. Daha da duyarsızlaşıyor herkes. Sadece devlet nerede diye bakılıyor. Ya bu işte devlet şey, literatürde buna devlet baba mantığı deniyor. Baba devlet ya da. Baba devlet mantığıyla biz maalesef bir toplumda böyle baba devlet mantığı yerleşmiş durumda ki bu çok ölümcül bir şeydir. Devlet nerede deyince yani devlet aslında belki de olaydan önce orada olması gerekiyordu. Onu sormaları gerekiyor. Devlet daha önce neredeydi? Şimdi değil yani. Çünkü ölen ölmüş, kalan kalmış yaralılar hastanede artık devlet orada acil hizmetlere vermiş durumda ama... Ben yani şeye bakıyorum, yani Türkiye'de hiçbir zaman devlet bir olaydan önce gidip de orada bir şey yapmıyor. Mesela işte Soma'da devlet daha önce orada gidip de gereğini yapmamıştı. Baara bağıra geldi bütün olaylar. Miktat Hocam, evet, Soma'da bağıra yana bağıra yana, geldi. Yanlış zamanda çağırıyorlar devleti yani. Devlet daha önce neredeydi diye sormak lazım bence ama... işte bu maalesef böyle yani. Bu yıkım ve yara sarma sarmalına girmiş bir toplum olduğumuz için... Ee, bu işte daha öncesini bir düşünemiyoruz yani ya yani yıkım olacak sara, sarma, yara sarmada devlet neredeyi akla geliyor ama daha öncesinde devlet nerede olması lazım işte bu belki zamanla oturacak Türkiye'de yani daha şimdi bizim konuşmamız gereken belki de oteki or gereken istihbarat ne oldu güvenlik güçleri bunu niye engelemedi yani o zaman devlet neredeydi şimdi değil şimdi ne yapacağız şimdi yani bugün de... öğleden sonra e, Haber Türk e... ...radyosunu dinliyordum... E, ...Habertürk Radyosu'nda... E, ...bundan e, bir süre önce... E, ...Adıyaman ve çevresinde... işit konusunda... ...araştırma yapan... E, ...birisinin... E, ...bilgileri aktarılıyor, zaten... E, ...Habertürk Gazetesi'nde de... E, ...bir yazı dizisi olarak yayınlanmış... ...ben kaçırdım, daha önceden görmemiştim... E, ...şimdi o kadar enteresan ki... E, ...bu insan... Bütün Adıyaman'daki ilişkileri çözmüş, hangi kahvehanede neler yapılıyor, ne bitiyor. Yani bunların mesela devletin istihbarat örgütlerinin bilmemesi mümkün müdür? Yani bu buralardan bir problem çıkacağı bugün açık gazetede de Cengiz Aktar çok önemli bir... Değerlendirme yaptı bu dediği yurt dışından falan gelen bir şey değil bu bizim içimizdeki bir problem yani evet. e, içimizde e, genç e, insanlar genç çocuklar 17-18 yaşında e, işit için mücadeleye atılıyorlar ve e, ...bombaları bağlayarak... ...vücutlarına e, gidip... E, ...herhangi bir yerde... E, ...o bombaların patlamasını sağlıyorlar... ...kendilerini de tabii yok ediyorlar... ...kendilerini de ortadan kaldırıyorlar... ...şimdi bu kadar... E, ...can alıcı bir e, noktada... ...artık güvenlik önlemlerini falan... ...tartışmak da e, garip geliyor insana... ...çünkü güvenlik... E, teşkilatını da nereye kadar götüreceksiniz? İşte bugün çok evet, evet. haklı olarak tabii Selahattin Demirtaş açıklama yaptı dün bütün binalarımızda ve kendi alanlarımızda kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayacağız diye açıklama yaptı. Evet çok haklı. Ama bunu ne kadar büyütebiliriz? Ne kadar abartabiliriz? Zaten 11 Eylül e, olayından itibaren, e, New York olayından itibaren her tarafımız güvenlik kesmiş vaziyette. Yani, e, evet. Değil mi? Yani Eleştirdiğimiz şey bu yani. Bu terör olayının hep güvenlik yaklaşımıyla yaklaşılması. Yani ben demin onu söylemeye çalıştım. Yani bunu afet olarak görüp de dört evrede ele alırsak daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Evet. Yani dört derken risk gene risk azaltma. Hazırlık, hazırlık, müdahale, müdahale ve müdahale. iyileştirme. Şimdi sadece müdahaleyi görüyoruz. Belki de biraz da iyileştirme var. İşte bu hastanelerde bakım vesaire ama iyileşmede çok akut iyileştirme ortak uzun vadeli iyileştirme çalışması da yok yani sanmıyorum ben. Yani bu işte yani bu işte risk azaltma ne kadar var? Yani bu riski görmeleri gerekiyor. Yani bizim güvenlik emniyet kuvvetlerinin yani güvenlik polisinin de bir risk azaltma şeyi olması lazım mantığı, yaklaşımı, bir hazırlık, müdahale tamam. Ama ondan sonra iyileşmen de orta ve uzun vadede, yani bu kaybolan bu insanların ailelerinin psikolojik travmaları var, uzun vadede bunlar devam edecek. Kimisi babasının ailesinin bir şeyini kaybediyor, geçim kaynağı, geçim problemi düşüyorlar. Yani bir deprem gibi düşünün bunu yani. Bu ekonomiden psikolojiden sosyal, fiziksel birçok etkileri var. İşte bunu önceden bu riski azaltmak için işte tane hani istifara falan deniyor. Bunlar tamam ama bunun da daha da kapsamlı olması lazım. İstihbarat da biraz bizim şeye benziyor. Afet yönetimde e, tahmin ve erken uyarıya benziyor. Ama yani bu sosyal, sosyolojik olarak buradaki bir risk oluşuyor. Bunun nedir? Ekonomisi var, fiziksel olaylar oluyor. Yani bir afette biz risk azaltırken sosyal, ekonomik, çevresel, fiziksel olarak bakılıyor olaya. Yani burada bir sosyal bir olaylar var, bir şeyler var. Bu e, burası bu bölge bu tür bir tehlikeye, riske uygun bir hale gelmiş. Bu uygunluğu azaltılması lazım. İşte din adamları mı devreye girecek, fakir adamlarım girecek, kim girecek, ne olacak, eğitim, öğretim. Yani biraz daha sosyal bakıp daha bir kapsamlı ele almak gerekiyor. Yani bu sadece güvenlik güçlerinin gidip orayı işte incelemesi, çer, yani çembere alması falan gibi por yakalaması, kimlik tespit etmesi yetmiyor yani. O zaman devlet daha önce nerede diye sormak lazım. yani Daha önce bu risk azaltmak için nerede? Şu an Türkiye ne yapıyor mesela bu tür Potansiyel terör riskini azaltmak için Bunları konuşulması Bunların düşünmesi gerekiyor ama işte böyle bir Yapılanma yok Türkiye'de Ben onu anlıyorum yani afette de yok Mesela şimdi deprem için biz risk azaltmak için ne yapıyoruz Yani apartmanda bir kişi çıkıp da Çürük robayı alırsa Belki bir şey oluyor Yani genelde bir şey yapmıyoruz Ona bile kaç yılda geldik Miktat Hocam yani konsel yıllarca <gülüyor> bekledik. Evet. Aradan 15 yıl geçtikten sonra o noktaya geldik. Geldik. O da çok <gülüyor> yaygın değil yani. Şey düşünün, e, yani deprem olsa ki Allah göstermesin ama bu olacak artık. Ne kadar dua etsek de e, bir şekilde bu bir gerçek. E, olursa mesela devlet ne yapıyor mesela kalıcı konut veriyor, bir şeyler yapıyor. Size işte faizsiz yani ne kadar yıllık e, şey veriyor. E, para veriyor işte nedir onu kredi veriyor. Evet ama bunu şimdi yapmıyor yani ile deprem olup yıkılıktan sonra yapıyor bu ben bunu anlamıyorum yani Türkiye'de e, Madem devlet yani ilk deprem olduktan sonra bu kadar yardım edecek yara sarmakta şeyinde yapabildiği şeyi şimdi yapmıyor mesela şu anda oldukça zorluk zorlu yani bukense dönüşüm herkes yapabildiği bir şey değil yani Çünkü işçisi var emeklisi var vesaire yani böyle devlet tam yapmıyor yani bir şey yapma adımlar var ama çok küçük yavaş ...gidiyor. Çok lokal yani... ...bu yetmiyor yani. Tam bir seferberlik yok... ...göremiyoruz hiçbir konuda seferberlik. Maalesef öyle. Bakın gene... E, ...Habertürk e, referansını... ...kullanacağım. E, Habertürk'te yazı dizisini... ...hazırlayan arkadaş... E, ...gidip camilerin... Imamı, ...imamları ile konuşmuş... Hangi gençlerin evet. ne kadar süre namaza geldiğini, ne kadar süre sonra kendilerini eleştirmeye başladıklarını, namazdan evet. vazgeçtiklerini evet. ve devletten para aldıkları için kendilerini eleştirdiklerini bunları isim isim <gülüyor> veriyor ve yani evet. çok enteresan bu. bu, bu işaretleri kadar... veriyormuş yani fayatları var. Arada her bizim taraf, bizim her tarafta belli. Evet. Ona gibi işaretleri veriyor işte demek ki zamanla. Ee, radikalleşiyorlar oradakiler normal din dindar insanlar Ama bunu zaten söylemeyen kalmadı. Yani Türkiye'de söyleyenlere ilave bunu bütün çözüyor, dünya ne bunu, bunu söylemeye şöyle, başladı. Sosyal bir buna karşı bir şey yok. işte problem burada. Tamam, patlama oldu, git Polis var, tamam, herkes gitti oraya güvenlik, falan, da işte bunlar da, bunlar yetmiyor yani. Bunun öncesinde ne oluyor? Bu radikalleşmeyi hissettiğin zaman oradaki işte imam buna Diyanet'e bildirip Diyanet buraya gidip bir Program yapıp bir eğitim, bir düzenleme, bir toplantı, bir şey yani yok yani böyle şey. Yani aileler... Böyle bırakılıyor, patlamalara kadar bekleniyor. Aileler ihbarda bulunmuşlar, Bulun. Miktat Hoca. Yani evet. e, çocuklarımız e, işi de katıldı, kalktı gittiler. Ondan sonra evet. dönenler e, bir, e, bir günlüğüne gözaltına alınıyor. Ondan sonra ailelere teslim ediliyor falan. Yani o alana girersek zaten orası büyük bir rezalet ve... Ee... Ben Diş Üniversitesi'ne gittim Orada bir yaptım docent Oğlu Hacettebe'de Diş Hekimliği okurken Geliyor iki tane kardeşi ikiz erkek kardeşin Adol alıyor Doğru gidip işte katılıyorlar Buyurunuz. evet ya Adamın dünyası Dönmüş yani adam da görsem normal Bir insan yani evet, Bunlar da eğitimsiz gençler değil Yani <gülüyor> Yok, yani böyle bir tuhaf Bir şey var yani bu kadar bir çalışma Var yani alttan bunları toplayan insanları kandıran Buna karşı bir çalışma ben var mı bilmiyorum yani. Ona belki Murat Bey daha açıklar. Evet şimdi ona söz vereceğim zaten. Yani sizin uzmanlığınız konuları bu ifade ettikleriniz. Ben sadece dinleyiciler için dikkatini çekmek ve altını çizmek için söylemek istiyorum Miktat Hocam. Bu afet konuları deyince ilk akla gelen toplumsal olarak bütün kurumlarda deprem. Ama evet. bu en son düzenlemeyle deprem dışında toplumsal olaylara, siber tehlike. Hatta yakın bir zamandaki o kesintili elektrik kesintileri oldu. Bunların evet. neden olacağı sonuçlar dahi af, afet kapsamına alınıyor, alındı. E, bunların hepsinin toplamında e, düzenleme yapılmasının temel nedeni e, bu gibi konularda devletin müdahil olması, e, bunlara tedbir üretmesi. Bunlara tedbir edilemezse, müdahale edemezse, biraz önce sizin söylediğiniz gibi devlet baba yoksa mevcut düzenin ve siyasetin e, ve siyasi düzlemin eleştirisine ve meşruiyetinin yok olmasına gidebilecek bir silsiliğe gidiyor. Evet. Buna önlem geliştirmek adına çeşitli kademeler var. Bunlardan en önemlisi tabii risk yönetimi. Önceden tahmin etmek ama herhalde evet. toplumdaki kadercilik olursa da bakarız. Olduktan sonra başımıza gelmiş takdir ilahi düşüncesinin kurumlara ve bizim mevcut bütün kurumsal yapıya yansımasının sonucu herhalde bu. E, tabii kurumlarda konular uzmanları yok maalesef. Yani her kültürle her konu kurum, kurumda her türlü insan çalışabilir. Yani bir yeterlilik de aramıyor. Yani bu Afet Yönetim Başkanlığı'nın tutunda Meteoroloji genel müdürünün genel müdürüne kadar çok değişik branşlardan çok değişik insanlar, konu dışında insanlar Kurumlara yön vermeye çalışıyor. Yani böyle bir tuhaflık da var. Yani en büyük afet de bu bence Türkiye'de. Bu yani konuda... dediğimiz gibi risk yönetimi kavramı konuşuluyor ama her bir kurum risk yönetimi için ne yapacağı belli değil aslında. Henüz daha o konuda bir aşama kat etmiş değiliz. Bunun yani işte risklerin bilmiyorum. tespit edebilmesi için de bir de süreklilik gerekiyor. Herhalde bu... Ha, süreklilik da... yok katolarda. Evet, doğru. Doğru, doğru. İşte İstanbul'da olsun başka yerde olsun e, afetlere bakan valiyatçısı iki yılda bir değişiyor. Evet. Yani Türkiye'nin herhangi birinden vali yardımcısı geliyor buraya atanan bir kişi vali yardımcısı olarak geliyor. İstanbul'u anlayıp tanıcan derken iki sene içinde gidiyor yenisi geliyor. Bu dediğiniz gibi süreksizlik yani konuyu anlamak bir kariyer oluşmuyor yani. Bir şey yok yani böyle bir işin e, inceliklerine varamadan. Bu cinne yani şey olmuş kurumlardaki bu göreve sorumluluk hani işi eline verme olayı. Pek tanımlı değil Türkiye'de Evet Akademik ve bilimsel olarak bunu tahmin etmek Ama bunun uygulamadaki çarpıklarını Görmek çok acı verici bir şey i̇şte <gülüyor> yani evet, o, o da sıkıntı bizim için Yani biz burada Konuşuyoruz söylüyoruz Hatta bazen de millet ters anlamadığı için Tepki de gösteriyor işte Gitmeseler miydi filan <gülüyor> Yani sanki biz kötü bir şey söylüyoruz Yani şey tamamen yani Bir bilinç dışı fazla böyle mantık olmadan Duygusal hareket ediyoruz sürekli ee, bu sıkıntı yani işte bu bilmiyorum Türkiye'de kurumlaşma yani bu konuda özellikle afet konusunda çok zayıf bir durum, durumdayız. Çarpık yani bir şekilde, ben... çarpık bir şekilde de şey var ama yani sadece basına yansıdığı kadar belki dinleyicilerimiz biliyordur. Afat dünyada örnek gösterilen bir kurum olarak e, lanse ediliyor Bunun ha. E, yani Birleşmiş Şimdi Milletler atası, tarafından iyi kızı komşuları kötü kızı da annesine vermiş. Diye bir atasözü vardır. Yani şimdi o tabii algı yönetimi diye bir şey var. Hep AFAD kendini övüyor falan ama şu anda ya aslında bu Suriye'deki bu göçmenler mi, müzafere mi ne diyelim bunların aslında ilgilenilmesi AFAD'ın işi de değil aslında. Bu jandarma ve Kızılay'ın yapması gereken bir şey. Ama AFAD bu, bu, bu işlerle konsantre olmuş durumda. Mesela İstanbul Afet hazır konusunda fazla yaptığı bir şey de yok. Ve bir de başarılı olmak için çok afaki şeylerle böyle kendilerini ve etrafı kandırmak için de böyle bir şeyleri var. Yani bir, bu zaten genelde var bu show mantığı. Yani böyle işte biz bir numarayız, yüz dünya bize örnek alıyor. Dünya merak ediyor biz nasıl yapıyoruz bu işleri filan gibi ama gerçekte yani durum öyle değil. Yani şu anda Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir deprem filan vesaire olsa ancak yüz tane bina ile ilgili bir arama kurtlama yeteneğimiz var. Gerçi o yetenek de başarı da değil aslında ama... Öyle ölçülüyor. Yani İstanbul'daki 34 bin binanın yıkılması bekleniyor. Böyle bir şey. Afet yönetilemez aslında. Evet. Ama bunu azaltmak için ne yapılıyor diye baktığınız zaman Afet'in hiçbir fonksiyonu yok. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu işe görevli gibi ama o da işte %10'u bile aşmış değil. Yani bu övünme olayı çok var bizde. Yani bu işte övünmek yani mesela işte binalarla övünmek Afet yönetim merkezleriyle övünmek Şimdi Afat'ta mesela şey deniyor. Bilgisayar programı yazdıracağız. Düğmeye basılınca Afet yönetilecek. Yani böyle bir şeyler yok. Şimdi ben Afat'ta çalıştım. Başkan danışman olarak kısa bir süre. Evet, Benden istenen şey öyle bir şey olsun ki dünyada olmasın. Öyle yapalım. Dünyamızda örnek alsın. <gülüyor> ben böyle bir yaklaşımla fazla çalışamamız tabii ki orada. Ben e, sohbeti destek olsun diye söylüyorum. Yani kendimle ilgili bir yani, deneyimde... Yani, yani AFAD'ın işte başındakiler... E, amaçları ya Şöyle bir şey bir kuruma gelen bir insan Eğer o meslek onun kariyeri değilse Onun hedefi başka bir şeyse işte milletvekili olmak bakan olmak Filansa orada çok böyle Şova yönelik işler yapabiliyor Yapmaya kayabiliyor yani İşin felsefesinden şeyinden uzaklaşabiliyor Yani bu Afat ve diğer kurumada biz bunu çok görüyoruz Yani özellikle yaptıkları şey Teknolojiye yatırım yapmak En evet. iyi bilgisayarı getirmek Yan yan yürüyen kamyon almak, uçağın binmem neler getirmeye ya bunlarla övünüyorlar tabi, ama kimse sormuyor bunlar ne üretidiyor, katma değer ne ürettik, ne yaptık, ne iş yaradı diye. Bu bu tür bu hastalıklar zaten biraz da yani işin felsefesini bilmeyen oraya başka amaçlara gelmiş, orada bir geçiş atlama trafiği olarak kullanan kişiler ve katkıdan kaynaklanıyor ama bu da tabi Türkiye'de bu da konuşulmuyor. Yani mesela bir Amerika'da bir kurum başına birisi atanacağı zaman mecliste tartışılır bu adam yeterli mi bu uygun mu buraya değil mi diye. Türkiye'de böyle bir şey yok. Başbakan, Cumhurbaşkanı, bakan üçlü kararnamayla istediği kişi istediği yere atayabiliyor. Yani bu bu tür bir şey Türkiye'nin için doğru bir şey değil. Yani Türkiye yetişmiş insanlarını, bilgi birikimini, potansiyelini bu şekilde doğru kullanamıyor. Sonra da kurumlarda tuhaf işler yapıyor diye şaşırıyoruzlar. nasıl yani nasıl yapsın ki? Bir de şöyle bir şey var Murat Bey. Bu bir kurumun başına, kurumun dışından birisi geldiği zaman, konunun dışından geldiği zaman kendisi gibi etrafında kendisi gibi insanları dolduruyor bir de. Onlara daha iyi rahat çalışıyor. Daha rahat ediyor. Herkes birbirinde duymak istediği şeyi söylüyor. Evet. Yani öyle bir durum var. Yani bakıyorsunuz hepsi aynı şey hiçbiri bir konu anlamıyor ve iş şeye kalıyor. Altta kapasitesiyle gelmiş. Yeni çoluk şey, gençlere kalıyor. Onlar da o sayı dünyayı daha henüz öğrenmiş değiller. Başbakan, Cumhurbaşkanına başbakanına başbakanına bakan'a bakanına e, genel müdüre O da yardımcıları derken iş alttaki memura şeye kalıyor O ne yaparsa Türkiye'nin de politikaları e, faaliyetleri kapasitesi de o oluyor Evet bu programa girmeden önce Murat Bey'le ile konuşuyorduk konu üzerine e, Ve e, Murat Bey de çok benzer şeyler söyledi Şimdi kendisine söz vereceğim onu da detaylandıracaktır. Ne zamanki iş devlet kurumlarının hatalarından bahsetmeye gelse bir anda orada her şey bitiyor ve konu kapanıyor ve orada ilerlemek mümkün olmuyor diyor ve bugünkü tablonun da e, bu halde olmasının temel nedeni budur diyor. İşte şu anda zaten siyasiler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalara baktığımız zaman da e, biz işte bunun e, bütün müsebbiplerini bulacağız arkasında kimler var ya e da Diyarbakır olayında hala bir kişiyle uğraşıyoruz bir kişi içeriye attık onun arkasındaki örgüt mü örgüt e, ortalıkta yok ama e, ikinci bir kişi çıkıyor Adıyaman e, e, bu sefer e, ikisinin e, zaten eskiden beri bir arada oldukları, birbirlerini tanıdıkları falan e, gibi detaylar ortaya çıkıyor. Eee yani bu hoca, üniversite hocası çocuğunun e, Ankara'da bir kitap evine gittiğini. Onun evet. etkilendiğini söylüyordu. Evet. Şimdi bu baba bunu biliyor da devlet bilmiyor mağazası, mümkün mü yani bunu bilemiyorum. Yani biz Yine bu e, alışmışız yani böyle Enderiz hani konu... abi mantığıyla. Yine bu sürekliliğe geliyor herhalde Miktet Hocam. Sürekli ve şey, e, işi bilmeme olayı. E, şimdi Bilmiyorum. mevcut Bilmiyorum. siyasi iktidardan bağımsız e, devletin aklının e, birikiminin, deneyimlerinin ile ilgili bir gelenek vardır. Gene ya, siyasete e, girmeyelim diyoruz ama ona girmeden bir tespiti ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bu gibi deneyimlerin bir daha hataların veya bu gibi sorunların tekrarlanmaması ile ilgili... Bunu taşıyabilecek bir devlet geleneği ve süreklilik ortadan kalktı. En büyük sıkıntılardan birisi de bu herhalde. Evet, çünkü siyasi iktidarlar iktidara geldiği zaman devletleşiyorlar. Devleti kendilerinden kendilerine kendilerinden hale getiriyorlar. <gülüyor> evet. O yüzden artık devleti de şikayet edemiyorlar. İhtiraz edemiyorlar. Çünkü onlar kendileri bir devlet olmuş. Ve kadroları böyle sanki haklarıymış gibi her türlü A'dan Z'ye değiştiriyorlar. Kendi adamlarını yerleştiriyorlar. Böyle bir şey olamaz yani. Kendi adamı öbürü onun sanki başka bir Yerden gelmiş başka bir memleketten. Böyle bir tuhaflıklar var yani. Şimdi hocam komutanın yani askerleri daha iyi bilir. Şimdi stratejide yapılan hata e, nasıldı? Çephede e, telafi edilemez gibi öyle bir şeyler vardır. Aslında evet diyede. evet onun telafisi Hayır. yoktur. Nasıldı? Planlarda yapılan hatanın telafisi yoktur. Masa başında yapılan yani, planların e, telafisi Evet, evet stratejide yapılan öyle şeyler var. Şimdi o yüzden... Yani stratejidekilerin yani Ankara'dakilerin mesela işte hükümetin veya işte kurumların yaptığı hatayı gitip de e, o patlama oluyor, yeri pek mümkün değil yani. Böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ama işte bu nasıl olacak bilmiyorum yani. Evet yani bunu evet. tartışmaya e, devam edeceğiz. Evet, evet. Her, her bir olaydan sonra tekrar e, birbirimizle konuşacağız. Öyle görünüyor hocam. Evet çok teşekkür ederiz Miktat Hoca. Evet, evet. Sağ olasın. Evet. Ee, tweet tweetlere devam. Gerçi bugün Twitter Twitter'ı da engellediler. Ee, çeşitli nedenlerle. Şu anda bir ders kitabı yazıyorum. Afet Hazır Durum yönetimine Giriş. O yüzden böyle Twitter aç mı kapalı mı farkında değilim yani. <gülüyor> evet. Yoğun bir şekilde çalışıyorum. Evet. Peki hocam çok teşekkürler. Hoşça kalın. Kolay Görüşmek gelsin. üzere. Kolay gelsin. Tabii. İyi günler. Evet efendim Miktat Kadıoğlu ile görüştük. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra Murat Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. <ls> da peira e não se peira das de Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ile görüştük. Ee, şu anda stüdyoda Murat Papuç arkadaşımızla birlikteyiz. Evet e, Suruç olayından hareketle güvenlik, acil durum e, konularını konuşmaya gayret ediyoruz. Evet güvenlik yönetişimi dediniz Murat Bey. Ne anlıyoruz güvenlik yönetişiminden? Şimdi şöyle bir giriş doğru olur sanırım. Ee, sadece Türkiye'de değil, e, güvenliğin özelleşmesi gibi ciddi bir eğilim var. Bu uzun süredir gündemde. Hatta yakın zamanda yapılan bir değerlendirmeye göre, devlet kurumlarının savunma için yaptığı harcamalarla özel amaçlı yapılan güvenlik harcamaları eşitlendi ve bu güvenlik lehine her gün değişiyor. Yani evet. bunda bir özel taş güvenlik taşeronlaşma var. Evet. Yani taşeronlaşmayı şöyle okuyabiliriz. Sanki e, savunma ile ilgili devletin tekelinde olan silah kullanma yetkisini özel şirketlere, özel güvenliğe, özel sektöre devrediyormuş ve devletin ağırlığı ve sorumluluğu azalıyormuş gibi bir e, kanı var. Fakat burada bir yanılgı var. Yanlılığı şöyle açıklayabiliriz. Asıl e, görevlerine yoğunlaşmış oluyor aslında savunma güçleri ve devlet kurumları. Ee, ne bileyim e, özel güvenliğin şu anda yoğunluklu olarak yaptığı işler alışveriş merkezlerinin güvenliği, işte bankaların güvenliği gibi böyle gün içinde görülen bir sürü güvenlik olayı var ama aslında devletin vergi karşılığında yapması gereken hizmeti yapmayarak bunları özel şirketlere devrediyor. Ve kendi alanında yapacağı daha vurucu işler için güç yoğunlaştırıyor. Bu yani devletin silahlı güçlerini kullanması ve şiddeti kullanmasının azalması anlamına gitmiyor. Tersi bir sonuç çıkartıyor ortaya. Bunu bir not alabiliriz. Evet. Ama şu anda da bireylerin de, insanların da... Evet, devlette özel özel birimler oluşturuyor evet. değil mi? Güvenlik ihtiyacı var. İnsanlar evet. yani kapını kilitlemekle güvenli olmuyorsun. Evet. Günlük içinde okula gidiyorsunuz, okula, hastaneye gidiyorsunuz, toplu taşıma araçlarına gidiyorsunuz. Alışverişmeniz her yerde şu anda görünür bir, bir güvenlik algısı yönetimi falan var. Yani fiziki olarak bu güvenliği görmenin getirdiği bir rahatlık var ama gerçekten güvende miyiz? Suruç'taki bir olay hiç kimsenin güvende olmadığını ban boş gösteriyor. gösteriyor. Evet. Boş ve değil. Bu bir boşluk yaratıyor. Şimdi bu güvenlik yönetişimi bununla ilgili sadece bir fiziki ve özel güvenliğin konu edildiği bir güvenlik anlayışı değil. Bir işletme veya bir üretim tesis düşünelim. Orada bir iş kazası da olabilir. Bir afet ve toplu bir kayıp zamanında bir afet durumu söz konusu. Fizik olarak olabilir. Şimdi devlet kurumları bu sorumluluklarını öyle paylaştırmış ki bu paylaştırma nedeniyle bir yere gittiğiniz zaman bir iş sağlığı güvenliği var. Bir, bir afet olursa orada buna tedbir alabilecek bir uzman var. Bir de fiziki güvenliği alan özel güvenlik var. Her biri ayrı bir e, öncelikle hareket eden, farklı yasadan beslenen, farklı uzmanlıklar düzeyinde olan bir e, hizmet kar karşısı. Dolayısıyla herkes kendi işi yapınca her, şey, her iş hallolmuyor. Bunda ciddi boşluklar oluyor. Bunları ortadan kaldıran ve... Bunu... Bazen de ciddi çatışmalar evet, oluyor. Evet, e, bir, şimdi... Şimdi buradaki kurumlardan bir, bir sorumluluk icat edecekseniz soruşta olandan kime yöneleceksiniz ve kime bunun hesabını soracaksınız? Bu tanımsızlık ve kurumlar arasındaki boşluk da aslında buna neden oluyor. E, hesap verilemezlik ortadan kalkıyor. E, güvenliğin nereden kaynaklandığıyla ilgili bir öngörü yok gibi arka arkaya konuşabiliriz bunları. Evet bir de tabii ki bu arada e, devletin e, güvenlik olarak yaptığı yatırımlar da e, esas itibariyle e, bir yönüyle e, dış tehdide yönelik savaşa yönelik e, bir e, yönüyle de üçteki e, hareketleri bastırmaya yönelik yani şu anda e, kurulmuş olan ee, özel birimler var. Bu e, birimlere bakıyoruz. Toplumsal olayları önlemek için son derece aktifler. Evet. Ayrıca e, güvenlik birimlerinin, istihbarat birimlerinin son derece aktif olduğu, e, yarım gün içinde ortaya çıkarttığı olaylara şöyle bir baktığımız zaman e, bu olayların hepsinin de devletin bir takım korkularından kaynaklandığını görüyoruz. Ama mesela bu işit hadisesinde aynı Hızı, aynı yaklaşımı, aynı hassasiyeti görmek mümkün değil. Hatta orada perdeler indirilmiş evet. gibi. Ya şimdi tartışma konusu yapmak durumundayız. Devleti devlet yapan bir toprak ve bir toprak yapısı ve bunun etrafındaki sınırlardır ve bunun güvenliği o iç güvenliği belirler. Şimdi oradaki olaylardaki en büyük neden bir sınır güvensizliği? Sınırların çok açık, rahat gelin geçilmesi ki bu belki fiziki tedbir alınması için çok zor olan bir alana mı? Devleti devlet yapan en büyük özellik sınırlarını korumak ve bunun içindeki bir üç güvenliği yaratmaktır. Bu aynı zamanda bunu yapamadığınız zaman sizin gücünüz ve meşruiyetiniz tartışılır hale geliyor. Bu bir diş sorunu haline geliyor. Bu kadar iç içe girdiği zaman bu basit gibi algılanan bir olay aslında devletin kurumlarının ve mevcut iktidarın ...bütünüyle eleştirmesine girebilecek bir tartışmaları başlatıyor. Yani bu aslında bir acemilik değil. Yani Miktat hocamla tartıştığımız şey vardı. Bu stratejik bir şeydir. Siyasilerin ve bakanların gelmesi en son yapılacak bir şey değil. Ee, aslında bunun bir zafiyet ve yeteneksizlik değil de... E, ...özellikle bu boyutta tartışmaların tüketilmek ihtiyacıyla mı yapıldı diye düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Düşünmek gerekiyor yani. Evet. Yani e, onun da başka bir gösteri alanı haline dönüştürüldüğü... Ee, ...muhakkak evet. Yani e, bir de şey enteresan... ...yani orada sonuç olarak... E, ...bombalama... ...hadisesi sonrasında... E, ...ölen... E, ...gençlerimizin... E, ...oraya gidinceye kadar... ...üç kere güvenlik aramalarından... ...geçirilebildiğini de... E, ...unutmamak lazım. Yani e, devlet... Ne, ...neye karşı oraya... ...oyuncaklar götürmek isteyen... Gençleri üç kere aramadan geçiriyor. İkisinin arandığı gerekçesiyle içeriye alınmasını sağlıyor. Ama suruştan, sınırdan... Sınırdan gelip <gülüyor> geçişleri engellemiyor. Artı bir de tabii ki içeride tespit etmiş olduğu, izlemeye almış olduğu... ...hatta izlediği, onların da hepsinin ciddi soru işaretleriyle karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz tabii Bey, e, manipüle etmek için e, bunlar da kullanılabilir. E, ben ben e, konu tartışma konumuzu dağıtmak istemiyorum ama e, aylar önce Kobane'de silahlı çatışmalar varken ülkenin değişik noktalarından açık açık sosyal medyada ilan ederek silahlı direnişe giden gençler oldu. Evet. E, şimdi buna önlem e, alınır mıydı? Alınması gerekir miydi? Niye alınmadı? Dediğiniz gibi bir oyuncak götüren ve parkurları kuracak metropollerden giden eğitimli gençlerin solcu olduğunu ifşa eden bir genç grubun oraya gitmesiyle patlamanın yapılması arasında birebir bir ilişki var. Yani bu patlamanın güvenlik zafiyetinden daha ziyade bunun özellikle bir zafiyet yaratıldığını ve ondan sonra üzerine de bu tartışmanın sadece stratejik boyutta bırakılmak istediğiyle ilgili tahlil yapabiliriz Evet yani. bir kez daha haber Türk referansını kullanacağım ee, Çünkü hakikaten son derece enteresan bilgiler e, edindim e, bugünkü e, radyo programından onu büyük bir ihtimalle televizyonda da aynı program e, yayınlanıyordu. E, bu yazı dizisini ha hazırlayan arkadaş birçok bilgiye işidim sosyal medya kanallarından ulaşmış Biraz önce, Cami imamlarından aldığı bilgilerden bahsetmiştim. Ama aynı zamanda oyun açıkça da oynanıyor. İşte bütün sosyal medyada çağrılar yapılıyor. insanlara hitap ediliyor. Nasıl davranmaları gerektiği anlatılıyor. Böyle enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Ve bunların hepsi izlenebilir. Yani iki tane fotoğraf yayınlandı diye hemen şeyi kapatıyorsunuz. Twitter'ı kapatıyorsunuz ve ancak onlar temizlendikten sonra yayınına izin vereceğinizi söylüyorsunuz. Ama bir yandan da İşit denen örgüt çok açık bir şekilde sosyal medyayı kullanıyor. Bu, onu izleyen insanları tespit ediyor ve onlarla yazışmalara başlıyor. Onlara özel mesajlar göndermeye başlıyor. Ee, ve siz e, her şeyi izleyebilir, her şeyi takip ederken e, bunları takip etmekte ciddi bir e, zaafla karşı karşıya kalıyorsunuz ülke olarak. Yani bütün bunların e, nedenleri olması lazım herhalde. Şimdi bu güvenlik yönetişimi meselesinden e, hareketle bir de sizin öz, özgün bir beceri alanınız var. Senkronizasyon planı. Evet, evet. Bundan neyi kastediyorsunuz? Bu güvenlik yönetişimiyle bunu e, Birlikte tartışırsak e, güvenlik boşluğu yaratan e, toplumda böyle e, e, güvenlik ihtiyacını karşılamak için yapılmış olan düzenlemelerden bahsedebiliriz. Bir, e, bir tanesi Miktat Hocam'ın çok dile getirdi. Afet, afet durumlarıyla ilgili. Yönetimiyle ilgili. Yönetimiyle ilgili. Evet. Çünkü bu e, sadece deprem olmaktan çıktı. Birçok toplumsal olaylardan tutalım işte kimyasal kazalar... İşte patlamalar, terör olaylar dair bir afet kapsamına gidiyor. Dolayısıyla bir güvenlik ihtiyacını e, gösteriyor. Evet, sel baskınları, yani, e, bir hatta trafik. Evet, iş, kazaları. i̇ş kazaları. İş kazalarının e, belli bir boyuttan geçtikten sonra afet olarak tanımlanıyor. Soma, Soma bir iş kazası mıydı? Hayır değil. Bir afet toplumsal etkileri nedeniyle, e, sonuçlarıyla, devamındaki e, yarattığı sonuçlar nedeniyle... Fiziki güvenlik de bir devletin, devlet silahlı güçlerinin bazı yetkilerini özel güçlere devretmesiyle ilgili bir şey. Yani şu üçünden söylüyorum. Üçü de farklı boyutta ama bunun üçünün senkronize bir şekilde tartışılması ve buna tedbir üretilmesi de bunları kapsayan bir plan becerisi gerektiriyor. Yani güvenlik yönetişimiyle senkronizasyon planını böyle düşünebiliriz. Bununla ilgili bir yakın bir zamanda bir çalıştay yaptık Akademik, akademisyenlerin katıldığı. ...üç düzeyli uzmanların da... ...kendi uzmanlıklarını... ...sundukları... ...çıkan tablo çok korkunç. Yani sadece... ...kurumların düzenlemesiyle ilgili değil de... ...toplumda bu konuda zarar gören veya... ...çözüm üreteceklerin de dahil olması gereken bir... ...planlamalar ve... ...paylaşım gerektiriyor. Bu tabii bir çalışma grubunun... ...bir iki plancının ortasından kalkacağı bir... ...çalışma... Bu, bir... ...bu algının yapması gerekiyor. Şey vardır yani... Sadece erkek dinleyiciler için, sizin için demeyeyim, ee, orduda bir şey vardı. Bir birlik için plan yaptığınızda her birlik için yapılmaz. Sadece birliğin numarası değişir. Hepsi birbirine kopya ederler. Şeyde de öyledir burada. Yerel yönetimlerde de öyledir. Yani Bir belediyede yangın planı vardır. Ee, X belediyesi yapmıştır. O alır onu kopyalar ama her belediye, her yer... Her tesis farklı özellikler. Birbirinden farklı tabii. Şimdi bu algı, afet algısının ve planlamasının değişmesinde en önemli değişiklik ki hala becerilemedi, yukarıdan bir plan yapıp aşağıya yaygınlaştırılması değil, her özel ve tabandaki planların yapılıp bunların birleştirerek çıkmasıdır. Miktat hocam dinleniyorsa kafasını sallayacaktır. Yukarıdan bir tane yazılım yapıp da bütün her tarafa bu bilgilerin dağılacağı veya toplanacağı bir sistemin kurulmasıyla yani yukarıdan bir plan yapılmasıyla bunun e, gerçekleşmesi mümkün, mümkün değil. E, her yerelliğin, her tesisin, her konutun, her yerin kendi özelliklerine uygun, içinde yaşayan insanların özelliğine uygun alttan yapılan planların yukarıya çıkmasıyla ilgili. Bir e, senkronizasyon önemli ve güvenlik anlayışı çok önemli. Bu sadece fiziki böyle güvenliklerin dikildiği ve kameraların dikildiği bir değil tabi tabi. Ama, e, ama şundan bahsediyoruz evet. herhalde. Birincisi bir istihbarattan bahsediyoruz. Evet. Yani istihbari bilgilerden bahsediyoruz. Sadece. Onların yorumlanması daha çok. Yani yorumlanması. Gibi o kadar çok açık ki bilgiler tabii, artık. Tabii. Önemli olan bunun nasıl süzüleceği. ...hangi öncelikle tahlil edileceği... ...nasıl işleneceği ve nasıl kullanacağı... Evet. Şey. Yani, ...bir de o kanalların... Sağlanması, nasıl tabii. ...sağlanması, bilgi kanalları... ...bir diğeri de toplumda... E, ...afetle bağlantısını ve bir olayla... ...bağlantısını ben söyleyeceğim... E, ...söylemeye çalışacağım... E, ...bir yardım bekleme duygusu var toplumda yaygın olarak... ...şimdi yardım edebilir... ...devlet ve yardım edecek kişilerin... ...özellikliği spes spesifik... ...oldukça... ...bu özelliği olmayan insanların hepsi... ...yardım bekler durumuna düşüyor... <gülüyor> Evet. Şimdi Suruç'ta manzarayı ben söylüyorum bir patlama olduysa orada bakan gelene kadar herkes yardım bekleyen konumuna düşmüştür. Çünkü ancak o devlet baba ve o kişi o yardım yapabilir gibi yüceltiliyor. Bu yardım kuruluşlarının özelliklerinden işte afet zamanındaki özellikli testlerden her şeyden tartışabiliriz. Dolayısıyla toplumun değişmesi bekleyen yardım bekleyen değil de böyle bir durumlarını hemen yardım edebilecek bir bilince sahip olmak. ...yani bir ardım bekleyen değil... ...bu bilincin dönüşmesi çok zor... ...ama bununla ilgili de adımlar atmak gerekiyor... ...güvenlik yönetimi ve senkronasyonumu da bu... ...algıya bir müdahale olarak görebiliriz. Evet, ee, Murat Bey çok teşekkür ederim... Ee, ...sağ olun... ...Miktat Hoca ile birlikte bugünkü... ...programın ağır yükünü taşıdınız... Ee, ...tabii ki... ...önümüzdeki dönemde de bu konular... ...Altın Saatler Programı'nın... ...ele alacağı... E, ...konular olacak... Ee, ...ama... Yani e, Suruç olayının e, bir kez daha büyük bir ders olması e, dileğini ileteceğiz. Başka e, sözün de bittiği bir nokta. Evet, sözün Evet, maalesef. E, onun dışında da e, hakikaten bir şey söyleyemiyoruz. Bugün e, 28 gencimizin cenazeleri kaldırılıyor. E, şu anda da devam ediyor. E, bütün yakınlarına, bütün Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Dileğimiz hakikaten bu olaydan ders çıkartıp artık tedbir alması gerekenler, önlem alması gerekenlerin harekete geçmeleri ama bu açıdan da iyi bir durumda olmadığımızı da görüyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz Sen Ben size. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim Altın Saatler programında bu hafta konumuz suruçtan hareketle güvenlik ve acil durum idi ee, önümüzdeki haftalarda da gene bu program bu konuya döneceğiz gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.